O gün onlar kabirlerinden çıkıp süratle sanki bir hedefe varmak istercesine koşarlar. Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır. İşte kendilerine vaat edilen gün bugündür. Nuh suresi Mekke'de inmiştir. 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip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 su kanalları nasip etsin. Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Görmez misiniz ki, Allah, yedi kat göğü, tam birbiriyle uyum içinde yarattı. Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. Allah,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 Böylece onlar, birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi. birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı, kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Nuh, ya Rabbi dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma. Zira bırakırsan, onlar senin kullarını, senin yolundan saptırırlar ve sadece kendileri gibi kâfir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Yâran beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise daha da betereyle, daha da perişaneyle. Cin suresi Mekke'de inmiş olup 28 ayettir.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 Resaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddesir, örtüsüne bürünmüş demek olup bununla birinci derecede Hazreti Peygamber Aleyhisselam kastedilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar.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 Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O içine atılanı yer bitirir, yine de bırakmaz, eski haline çevirip bu işi durmadan tekrar eder, sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki.